Günaydın haftanın ortasına geldik bile. Bir dinleyin etrafınıza ne kadar çok gürültü var. Büyük ihtimalle beni bile dinlerken şu anda zorlanıyorsunuz bir bakıma. Gürültü kirliliği günümüzde yaşamımızı etkileyen en önemli faktörlerden biri. Kentte kafamızı şişiren en önemli etkenlerden birisi. Bazen buzdolabının sesine, çöp kamyonuna, iş yerinizdeki havalandırmaya karşı içinizde büyük bir sevgi patladığını mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Kentsel dönüşüm dalgası ile gürültü kentin önümüzdeki 10 yıl bizi hiç yalnız bırakmayanlarından bir tanesi olabilir. Cem İlhan tarafından Erdoğan Bayraktar'a yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi çevresel gürültü yönetmeliğindeki madde 23 beyinin revize edilmesi.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 Konut bölgeleri içinde inşaat yapma hakkı gece demeden, resmi tatil günü, pazar günü demeden halkı sürekli rahatsız etmeyi içermemeli diyen Cem. Aynı yönetmeliğin 23 maddesinde hafta sonu ve resmi tatil günlerinde gerçekleşecek şantiye faaliyetlerine konut bölgeleri ve yakın çevresinden gelen şikayetlerin yoğunluğu dikkate alınarak il-mahalli çevre kurulu kararı ile yasaklama getirilebilir ifadesinin yer aldığını ancak maddenin getirilebilir gibi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 Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetleri gündüz zaman dilimi dışında akşam ve gece dilimleri ile pazar günleri sürdürülemez. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak ister, kendisini de desteklemek isterseniz change.org/taksim gürültü adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada yine çevre temelli bir imza kampanyası var. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi, Kızılcık Yaylası'ndaki 12 taş ocağının kapatılması. Serkan Yaray tarafından başlatılan kampanyada kendisinin çocukluğunu Antalya'da yaşamış, sade bir vatandaş olarak tanınıyor. Antalya'nın temiz havası ve denizinin mavi diğinin hep içinde taşımış, gittiğim yerlerde özdenini duyuyorum, diyor Serkan. Hoş hangimiz duymayız ki böyle bir şey. Tatile giderken ya da tatilden dönerken yol boyunca bu torosların haşmetli yeşilliğinin altında yolculuk yaparken burada huşu ile yaşayan canlıların ne kadar şanslı olduğunu düşündüğünü söyleyen Serkan. Bütün bu güzelliklerin el değmeden yaşamasını istemenin ne yazık ki sadece dilemekle yeterli olmadığını söylüyor. Harekete geçmek lazım. Finike ilçesinin 5-6 yıldır yapılan mermer çıkarmaları sonucunda 300-400 yıllık sidir ağaçlarının Kesilmek yerine daha kolay bir yöntem olan dinamitle yok edildiğini bu sefer söyleyen Serkan. Sorunun bununla da bitmediğini, patlamayla ortaya çıkan toz bulutunun da patlamadan zarar görmeyen ağaçları etkilediğini söylüyor. Sonuçta yaralanan doğaya bir de onları yuvası görmüş hayvanlar da ekleniyor diyor Serkan. Amerika'da dünyanın en iyi portakalı seçilen... Finike Portakalı'nın geleceğinin ise yine bu çalışmalar yüzünden tehlike altında olduğunu hatırlatıyor. Çevreyi ve doğayı sevmeyi şehrinden öğrenmiş bir kişi olarak Antalya'ya ve sonucunda tüm doğaya karşı sorumluluğumun olduğunu düşünen bir birey olarak bu faaliyetlerin bir an önce sona erdirilmesini talep ediyorum diyor Serkan. Bu çalışmaların devam etmesi durumunda dünya mirası olarak görülen sedir ağaçlarının artık bizim için eski bir hatıra olacağını söylüyor. Kampanyanın direkçe metninde ise Bakan Eroğlu'na şu şekilde seslenmiş. Sayın Bakanım, geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Finike ilçesinde yapılan çalışmalara karşı tutumunuzu üzüntüyle okudum. Tarihi miras listesinde bulunan dünyadaki tek sedir ağacı ormanında bu tür çalışmalara izin verilmesi ve gerekli gözetlemenin yapılmaması olan sonucunda ormanlarımızın dinamitle tıraşlanması, yuvası orman olan canlıların hayatını hiçe saymak, giderek azalan oksijen kaynaklarımızı korumamak ise kendi canımıza yavaş ve zorlu bir son vermekten daha öte değildir. Sizden halkın isteklerinden yana olarak her dalı kırıldığında içi cız eden bizlerin haklı çığlığını duymanızı temenni ediyorum diyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise changeorg ormanına sahip çık adresinde. Bir kampanyada Nur Fadem Karaçam tarafından Burdur Valiliğine yönelik başlatılmış sokak kedileri için evler ve kutular yapılmasını talep eden Nur sokak hayvanlarına yardım etmenin valilik ve belediyenin asli görevi olduğunu Burdur Belediyesi ve Burdur Hayvan Dostları Derneği tarafından sokak kedileri için eski seçim sandıklarından yapılan kedi evlerinin verilen söz üzerine belli beslenme noktalarına yerleştirilmesine izin verilmesine bunun sokak hayvanları yararına bir çalışma olup onların refahı için oluşturulmasını talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi de bu sefer change.org Taksim Burdur Kedileri adresinde. Son haberimiz ise Yeşim Ayöz tarafından başlatılan ve çarpıp kaçma ile sonuçlanan trafik kazalarının kaza değil Bilinçli olarak insanın canına kastetmek olarak algılanmasını ve buna göre cezalandırılmasını talep ediyor. Trafik çarpışması sonucu bir insanın yaşam hakkına kastetmek yani çarpıp kaçmanın Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika'da uygulandığı gibi ikinci derece cinayet olarak yargılanması gerektiğini ve olası kast olarak dava açılıp sonuçlandırılmasını gerektiğini söyleyen Yeşim trafik çarpışmalarının ve trafik terörünün her gün alışkın olduğumuz haberlerden olduğunu söylüyor ve kayıplar, yaralanmalar sonrasında Kalıcı sakatlıklar, yol ortasına savrulmuş araçlar ve insanlar da sonuçlanan bu sahnelerin görüldüğü üçüncü çarpışma haberinin birinde çarpıp kaçan araç aranıyor cümlesinin de tanıdıklaştığını söylüyor. İşte Yeşim'in verdiği rakamlara göre Türkiye'de trafik cinayetleri resmi olmayan rakamlara göre her yıl 10 bin kişi ve trafik çarpışmaları sonucu hayatını kaybeden her 100 insandan 26'sı çocuk. Trafik çarpışmaları sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden biri de 9 yaşının altında ve Türkiye'de trafik çarpışmaları 45 yaş altı ölümlerin ana etkeni olarak görülüyor. Trafik kazaları ülkemizde ve dünyada her gün birçok ailenin hayatını karartmaya devam ederken, kazanın nedeniyle yaşanan acı kayıplar, yaralanmalar ve sakat kalmalar mağdurların ve mağdur yakınlarının yaşam kalitesini de düşürüyor. Çarpıp kaçmak bir kaza değil, bilinçli olarak bir insanın yaşamına kastetmektir diyen yani Yeşim Ayöz, yasa koyucuların ve yasa uygulayanlarının bırakıp kaçanları Olası kast hükümlerine göre yargılamasını ve bu tip eylemlerin ikinci derecede cinayet ve ikinci derecede cinayete teşebbüs olarak kabul gören yasal düzenlemelerin yapılmasını ve uygulanmasını tarif ediyor. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz changeorg change.org.taksim çarpıp kaçma adresini ziyaret edebilirsiniz. Kaza ise ve kasıt yoksa o zaman kaçmak değil tam tersi kurtarmaya yönelik harekete geçmek gerekiyor şüphesiz. Görmek istediğiniz değişimi yaratmanız dileğiyle esenlikler.